Selam da rahmeti Mağfiret ve hidayeti Hepinizin üzerine olsun Bir geceydi Allah'ın Resulü Salat ve selam Ona olsun Hafif bir uykuya Dalıvermişti Uykudaydı hafif ve sonra uyanıverdi dilinde iki isim vardı Zeyd ve Cündub yanında bulunanlar hayret ettiler merak ettiler Dediler ki ey Allah'ın Resulü Cündüb dediniz Zeyd dediniz Ne oldu onlara Kim onlar Şöyle buyuruyordum Onlar benim ümmetimden iki insandırlar Onlardan birinin eli Vücudundan daha önce cennete girdi. Ötekisi ise darbeleriyle, hak ile batılı birbirinden ayırıyordu. Rüya bu kadardı. Salat ve selam ona olsun fahri kainatın ifadeleri bu kadardı. sonra yıllar yılları kovalayıverdi geçti zaman gitti zaman unutular o gün onu o cihan serverinden duyanlar tarihin zemininde kayboldu gitti sözler bir rüyaydı zeyd ve Cündub bir rüyaydı rüya gibi sermez oldu gitti kayboldu gitti sevgililer sevgilisi Refikul Ale'ye gitmiştim Kadisiye Muharebesindeyiz o meşhur muharebe unutulmayacak şirki Ateşe tapıcılığı dize getiren o muhteşem harpteyiz. Tarih 636'dır. 1 Eylül günüdür. Eylül ayının 22'sidir. Kadisiyenin 4. günüdür. Aradan perde kalkacaktı, esrar kalkacaktı. Kaka bin Amr meşhur kumdan. Bir ara onun sesi Kadisye meydanında çınlayıverir. Şöyle diyordum, inananlar diyordum. Şu andan itibaren esas hezimet harpten kaçanlaradır. Sabredin ve direnin Şunu bilin ki sabreden kazanacaktır Zaferi kazanacaktır diyordu KK'nın sözleri Biraz dağılmış olan Müslümanlar birden toplandılar, toparlandılar Muhteşem bir saldırıyı gerçekleştirdiler Harp çok kızışmıştı. Kiminin başı düşüyordu, kiminin kolları düşüyordu, kiminin bacakları düşecekti. Müslümanlar tarihin nakline göre bu harpte altı bin civarında şehit vermişlerdi Kadisiye'de. Derler ki, sevgililer sevgilisinin bahsettiği Zeyd bin Suhan o harptedir. Öylesine yiğitçe çarpışıyordu ki, öylesine kahramanca çarpışıyordu ki, sonraları tarihte anlatılacak, nebiler severin rüyasıyla özdeş hale gelecek, sevgililer sevgilisi ona işaret etti denecekti, Zeyd bin Suhan. Onu kaç kez çembere aldılar. Kaç kez tüm çemberleri kırdı. Beni nihayet etrafında çelikten demirden bir örgü kurdular. Bir kılıç darbesi Zeyd'in kolunu omuzlarından koparıyor yere düşürüyordu. Kolunu kaydeden, kaybeden Zeyd, Sonuna kadar aynı direnç ve aynı imanla ayakta sabredecekti, sebat edecekti. Ve sonra harbin sonuydu. Kol şehit düşecekti. Zeyd devam edecekti. Sonra bir dua eder, Allah'ım der, kolumu gönderdim, vücudumu da sen gönder, lütfet, et selam Zeyd'lere, selam, selam. Ve Allah Resulü'nün ibadetleri sayarken gözümün nuru dediği namaz. Allah'a kurbiyette yakınlıkta, mekanları aşı vermekte, Allah'a yakın bir kul olmada, peygamberi ümmet olmada en büyük zemini hazırlayan ibadet. secdeyi ruku barındıran ibadet, kurbiyeti barındıran ibadet. Allah'la tecellümü, kelamı barındıran ibadet. Namaz. İşte bu sohbetimizde namazla ilgili koşunun son halkasını zikredeceğiz. Mevlalıt buyurursa inşallah Bazen nebiler serveri sevgiler sevgilisi, hana halkının masrafını karşılamakta daralırdı. Onunca veri verirdi müminlere, paylaşırdı suf ashabına doysunlar diye, doyu versinler diye. Artı verince bazen suf ashabından nebiler serverinin kendi malından. Hane halkına dağıtırdı ve zaman gelir daralırlardı, verecek şey bulamazlardı. İşte tam daralmanın olduğu dönemlerde derdi ki namaz kılın. Zikrettiği namaz nafile namazdır tabii ki namazı kılın. Sonra ehline namazı emret. Maalindeki ayeti okurdu Aile halkına namazı emret Kendin de ona sabret Devam et Biz senden rızık istemiyoruz Sana rızkını biz veririz En hayırlı akıbet gelecek Kötülükten sakınmak takvadır diyordu Bu ayeti okuyor. Namazla Allah'ı sevmek, namazla Allah'ı sevdiğini ilan etmek. Secde en büyük şerefi yudum yudum alıvermek. firkatı yaşamak, uzleti yaşamak, kurbiyeti yaşamak. Peygamberle beraber Allah Resulüyle aynı iş, ibadeti yapmak ister misiniz? Secdeye varın. O da onu yapıyordu. Secdedeyken alnınız yerde midir? Avuçlarınızın içi yerle temas ediyor mu? Parmaklarınızın ucu yerle temas ediyor mu? Sevgililer sevgilisi de öyle yapardı. Sıddık-ı Ekber de yapardı. Faruk. faruk Azam da yapardı. Zinnureyn. Aliye-l-Murtaza da yapardı. Aynı şeyi ortak ibadeti bulmak. Tekbir Allah'a yalvarmak. tek bir peygamber ümmeti olmak yürekten yüreğe ve Hz. Esma anlatıyor ben diyordu nebiler serverinden duydum kıyamet günü bütün insanlar bir mekana toplanacaklar Ve meleğin sesini hepsi duyacaklar. O ses sahibi diyecek ki Zorluk Ve rahatlık dönemlerinde Allah'a hamd edenler nerededirler? Kalkacak öyle yapanlar. Diyecek ki sorguya çekilmeden hadi cennete Cennete giriverecekler Mevla sizi de bizi de onlardan eylesin Mevla ortak eylesin bizleri O dem orada O lütufta o şerefte Bir arada bulundursun inşallah Hak etmese de ibadetimizin cılızlığı Eksikliği Hak etmese de Sahun oluşumuz Namazlarımıza serkeş oluşumuz Lütuf buyurur inşallah Allah'ın lütfu tecelli eder Alır bizi oraya belki kim bilir O hamd edenlerle beraber kim bilir Ve hamd edenler Cennete girecekler Sorguya çekilmeden Orada sorguya çekilmek Hiçbir şeye benzemez o O hiçbir mahkemeye benzemez. Orada avukatınız yoktur. Orada iddia makamı meleklerin ellerindeki kitaplardır. Kitapları verirler sizlere. Derler ki şu günah işledin heyhat edeceksin. Yıkılsaydı şu dünya diyeceksin. Saydım keşke hiç, sorumlu olmasaydım keşke diyenler gibi diyeceksin. Birden Birdenbire aklıma geliverdi, o günü düşünen, ince hesap yapan, hassas hesap yapan, teraziyi güzel bir yere koyanlardan bir büyük zatın dediği şey, ''Ya leyti ömmülem telidni, ya, ya leyti kânet akima'' diyenin dediği gibi, ''Keşke annem beni doğurmayaydı, Keşke annem kısıl olaydı. Ya leyti ömvilem telit. Ya leyti ha kânat Keşke kısıl olaydı. Doğrusu hesabı ince ve hassas dokuyanlar, koca koca peygamberin cennetle müjdelediği zat bu diyorsa şayet, mekanın üzerindeki zat, Medine kabristanında şimdi en güzel yerde, en güzel zatın komşusu olan zat, Diyorsa Ömer onu, biz ne ederiz, biz ne deriz, ne diyebiliriz ki? Sorgusuz hesaba çekilmek, başı dik bir şekilde, göğsü açık bir şekilde, belki çalım atacakların atacağı çalımla yürümek cennete, Ben sorgusuz giriyorum diyebilmek Kime nasip olur acem? Hamd edenler diyordum Gerçek hamdi yakalayanlar ham derken zikir eder gibi hamd edenler Yüreklerinde hamdi zikir gibi koyanlar Allah'ın rahmeti konusunda Allah'ın lütfu konusunda Allah'ın iradesi konusunda Bir kez dahi tereddüt etmeyenler Hamdi yaşayanlar Fatiha'nın ifade ettiği hamdi ruhlarında yaşı verenler Fatiha'yla. Fatiha'nın istediği manada mümin olanlar kolay mı namazda elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilmek kolay mı sanıyorsunuz? Hadi bakalım, hadi bakalım. Kapılar açılacak... Sırat sizin için rahat hale gelecek, geçeceksiniz. Bir barkın geçtiği gibi, şimşeğin yıldırımın geçtiği gibi geçeceksiniz. Ve sorgusuz cennete girmek, cennetle beraber olmak, cennetle anılmak, oradaki en büyük zatın komşusu olmak, Hazreti İsa'yı görmek, Hazreti Musa'yı görmek, İbrahim'i görmek, Hazreti Nuh'u görmek, Şuayb'i görmek ve en büyük, En muhteşem olanı o halkanın en büyük zincirini Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek. Kolay mı sanıyorsunuz? Kolay mı? Ne çileler çektiler. Alınları damar damar çatlamıştı. Yürekleri ayağa kalkmıştı. Kolay mı sanıyorsunuz? Başlarının üzerine testereler koyuyorlardı. Aşağı doğru çekiyorlardı. Testere bütün vücudu ikiye bölüyordu. Kolay mı sanıyorsunuz? Çileye talip olmak, çileyi bilemek, çileyle bilenmek, çileyi geçmek kolay mı sanıyorsunuz? Ve sonra geceyi teheccüd ettirenler Ve sonra geceyi kıyamla geçirenler, ayakta geçirenler Geceyi vücutlarına hasret bıraktıranlar Yatağı vücutlarına hasret bıraktıranlar Geceleri ibadetle geçirenler, bedenlerini, vücutlarını yataktan mahrum edenler neredeler denecek? Bir ismi, bir münadi seslenecek, bir melek seslenecek, nerede kıyamla geçirenler bütün, bütün geceleri, bütün geceleri vücutlarını yataktan uzak eyleyenler, yatağa hasret çektirenler neredeler? Ayağa kalkacaklar, sorgusuz cennete diyecekler, Hey heyhat! sorgusuz gitmek, sualsiz kalmak, sorumsuz olmak, orada hesabın ağır eniltisini duymamak, tera batmış olanların battığı gibi batmamak, ayağa sıratan kayanlar, çengellere takılanlar, vücutları paramparça olanlar, Annem beni kaybedeydi keşke hiç hiç dünyaya gelmeseydim diye haykıranlar, talep olanlar, güneşin o yakıcılığı arasında Zorgusuz cennete girenler. bir gayri hesab, hesapsız girenler. Men yedhulul cennete bi gayri hesapsız kim cennete girer? Hangi babayıt? Hesaba çekilirseniz zor gelir diyordu sevgililer sevgilisi. Menhûs ve üz diyordu çünkü. Ciddi hesaba çekilen mutlaka azap görür. Kimse Allah'ın hakkını ödeyemez demek istiyordu. Öyle bir terazi kuruyordu ki kefeler ağır basıyordu. Günah kefeleri, sevap keselerine, Sevap kefeleri hafif kalıyordu. Sahabinin anlı çatlıyordu sanki. Damarlar çatlıyordu sanki. Hesapsız ve sorgusuz cennete girmek. Aklıma geliyor birden sahabinin sorduğu soru. Aklıma geliyor. Seni orada o gün nerede bulacağız? Dediği soru aklıma Aklıma geliyor. Siz beni bulacaksınız. Nerede bulacağız ey fahri kainat? Beni kevser havuzunun başında bulacaksınız. Sahaden biri ayağa kalkıyordu. O vefat ettiği andaki o muhteşem hitabesinde. Orada bulamazsak. Mizanın başında, terazinin başında bulacaksınız beni. Ya mizanın başında seni bulamazsak. Sıratın başında bulacaksınız Sıratın dönüşü yoktur çünkü Sıratın altı cehennemdir çünkü Çünkü sıra cehennem üzerinde kurulmuş Bir köprüdür Düşen düşecektir Kalkamayacak çıkamayacak Münadi seslenecek seslenen melek Haydi diyecek sorgusuz cennete Haydi diyecek Gece teheccüd ediyor musunuz? Gece yatakları daraltıyor musunuz kendinize? En daraldığınız anda, en sıkıştığınız anda, kayyum olan Allah'ı, denyan olan Allah'ı hatırlıyor musunuz? En sıkıştığınız o esnada Allah'a yönelmeyi, secde etmeyi düşünüyor musunuz? Sevmek, namazı sevmek, namaza vurgun olmak, namaza aşık olmak, Emredildiğinin dışında, sırf emredildiği için değil, sevdiğiniz için namaz kılmak, sevdiğiniz için, namaza aşık olmak. Yeniden seslenecek o melek, seslenecek ticareti alışverişi, kendilerini Allah'ı anmaktan alıkoymayanlar, nerede onlar? Ayağa kalkacaklar. Bizler diyecek. Onlar bellidirler, belirlenmişlerdir. Nişanları vardır, bilirler onlar. Aradan kimse onların arasına katılamayacak. Sualsiz solgusu cennete girecekler. ''Ve bir adam bilirim.'' Kürsüle konuşuyordu. Bu hadisleri ifade ediyordu, anlatıyordu. Gözleri sicim sicimdi. Ruhu ağlıyordu. Kalbi ağlıyordu, vücudu titriyordu. Üstad. Üstad alimdi. Anlatıyordu bu hadisi ve hadisin son deminde diyordu ki ''Liyakatımız yok biliyorum. Cennete yakatımız yok.'' Lakin cehennemde de, de takatımız yok. Gücümüz yetmez cehennemin niranına, cehennemin ateşine güç getiremeyiz Allah'ım. Sonra ekliyordu oraya gidenlerden, sualsiz cennete koyulacaklardan olamazsak bile Allah'ım rahmetinin rahmetinin adına, ismi azamın hürmetine diyordu. Bari, bari bizleri başı aşağı cehenneme gidenlerden eyleme Allah'ım diyordu. Allah'ın sonsuz Allah'a, ufanı sonsuz Allah'a, şefkati sonsuz Allah'a, rahim sıfatıyla tecelli edeceği o günde bizleri cehennemin ateşinden hepimizi uzak eylesin diye yalvarın. Allah'ım lütuf buyur, merhamet buyur Allah'ım, deyan olan Allah'ım, rahman ve rahim olan Allah'ım, şefkat sahibi olan Allah'ım, rahmetimle tecelli et bizlere, ellerini açmış sana yalvaranlara, Ama kalbi seninle beraber olanlara, yalvarırken seni unutmayana, peygamberi sevene, Kur'an'a gerçek manada talep olana cehennem ateşini haram kıl Allah'ım. Ve Kitabül Harac'ında Hanefi mezhebinin büyük fakihlerinden İmam Ebu Yusuf anlatıyor. Hükmetmenin, fetva vermenin ağır mesuliyetinden bahsederken Ebu Yusuf, Ömer bin Abdülaziz, Mukaddime'de öyle bir bilgi verilir, Kitab-ı Karac'ın mukaddimesinde. Bir dostu diyor ki, İmam Ebu İmam, Büyük Halife, Sanki beşinci halife, i̇mam Şafi Şafii ve Şabi öyle derler. Ömer bin Abdülaziz beşinci halifedir derler. Hazreti Ömer'in torunu, mübarek ceddimiz, Ömer bin Abdülaziz. Bir dostu diyor ki, Ömer, halife olduğunun altıncı ayındaydı. Yanına gitmek istedim. Ömer bin Abdülaziz gençlik yıllarında, ki vefat ettiğinde de yaşlı, otuzun biraz üzerindedir. Şehit edildiğinde daha doğrusu zehirlenerek. Öyle adildi ki dedesi gibiydi ayin Ömer gibiydi. Adaleti birilerini rahatsız etti, zehirlediler. Büyük Emevi, büyük halife. O kadar güzel giyinir, o kadar şatafatlı görünüşü vardı ki, Yürüdüğünde herkes tanırdı Ömer bin Abdülaziz'i. Sonra halife oldu. Halife olduğunun günü hanımını çağırıyordu. Diyordu ki bu bilezikleri ben sana almıştım doğrudur. Ama şu andan itibaren halifenin karısısın. Bileziklerin halkın gözüne değer. Ben halktan daha mütevazi yaşamak zorundayım bundan sonra. Ya babanın evine git, boşan benden, boşanmanı istiyorsan. Veya adı Fatma hanımının veya o bilezikleri devlet devlete, devlete Beytül Male'ye, hazineye teslim edeceksin. Yani Maliye Bakanlığı'na fakirlere harcanacaktır. Adam aramak, adam bulmak, adama hayran olmak. Doğru. Hanımı ağlayacaktı. Ben diyor, diyecekti, seni şu dünyanın demirlerine, madenlerine tercih, dünyanın madenlerini, demirlerini sana tercih mi edeceğim? Çıkarıyordu bileziklerini, veriyordu. Bu adam. Bir dostu ziyarete gittim diyordu. Hesap ve cehennemde hesaba çekilmek, cehenneme çekilmek, cehennem için hesaba çekilmek, nara yanmak, Onu anlatacağım. Diyor ki, Ömer bin Abdülaziz'in iskan ettiği, durduğu yere girdim. Mütevazi bir bina. Emevi halifesi. Oda oda dolaşıyordum Ömer'i aramak için. Dediler ki, şu odadadır. Odaya girdim. Lakin arkası dönük olan adamı tanıyamadım. Kapı çaldım. Ayakta duran biri vardı. Ayağa kalkmış duran biri. Beni gördü o. Ben de onu gördüm. Lakin tanımadım geri döndüm. Çıkacakken birden bana dedi ki gir içeri. Kimi arıyorsun dedi. Dedim ki Ömer bin Abdülaziz'i tevessüm etti. Dostum tanımadın mı beni dedi. Hayret ettim. Dikkat ettim gözlerine, çökmüş olan gözlerine anladım halifeyi, tanıdım, sen olsun dedim, benim dedi, hayretim artıyordu, Ömer dedim, Allah'ın adına nefsinin bu halin, çökmüş, avurtların çökmüş, gözlerin vermiş içeriye doğru, saçların dökülüvermiş, zayıflamışsın, sen o değilsin sanki, sen halifetlikten önceki Ömer değilsin sanki, Otur dedi bana gel otur Oturdum Hayret mi ifade ettim Ne kadar değişmişsin subhanallah dedim Halifelik değiştirmiş seni ne kadar değiştirmiş Hastalık mı geçirdin sen Nedir senin bu halin tanıyamadım seni dedim Dedi ki yük ağırdır dostum Vebali ağırdır Bunu söyleyen halife, büyük bir fakih'tir, muhaddistır. Yine bir büyük zatın ifadesi, biz onun meclisine gider, hadis dersi vermek isterdik. Hadis dersi alırdık ondan, geri dönerdik, diyor. Hilafetin ağırlığını, yükünün ağırlığını söyler, anlatır. Dostu hayret için dinler onu. Ve sohbetin sonunda, Gözleri yaşlı dost ayağa kalkar. Dönerken çıkarken büyük halifeye Ömer bin Abdülaziz'e der ki keşke seni böyle görmeyeydim. Keşke seni böyle perişan olmuş görmeyeydim. Halifelik öyle bir yük halinde biniyordu ki doğrudur simek yemiyordu, uyuyamıyordu. Sorumluluğu, insanları idare etme sorumluluğu Allah'ın huzurunda hesap verme zorunluğu yıkıyordu sanki onu çökertiyordu sanki keşke seni böyle görmeyeydim yekten döndü bana üzülme mu? beni bu halde görmen mahşer günü beni şu halde görmenden daha iyidir ister miydin ki beni mahşer günü kıyamet günü huzuru ilahide mezarın üzerinde atılı vermiş? bir parça gibi dağımık bir şekilde etrafın omuzları kırık bir halde mahşere giderken sen insanların hakkını yedin gel hesap ver bütün vücudu darmadağın bir şekilde hesaba giderken beni öyle görmek daha mı hoşuna gider bu halim hoşuma gider mahşer kolay mı sanıyorsunuz sorgu kolay mı sanıyorsunuz Sual kolay mı sanıyorsunuz? Hesap kolay mı sanıyorsunuz? Ince ve hassas hesaba çekilenler azab görürler diyen Resulunun sözünü duymuyor musunuz? Namaz konusunda ihmalkar olanlar içkiye devam eden kardeşim. Yüreğim burkularak ifade ediyorum, fuhşa devam eden kardeşim, zulme devam eden kardeşim, kolay mı sanıyorsun? Unutulacak mısın? Unutulmayı çok isteyeceksin. Keşke unutulsaydım, keşke bir hiç olaydım, keşke bir ağaç parçası olaydım diyenlerin. Bu cümleyi kullanırken ki hassasiyetin binde biri sende ve bende olsaydı keşke... el dediği gibi bir hadisi rivayet ettikten sonraki cümlesi Resulünün لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم من نساء على الفروشات حديثini benim bildiğimi bilseydiniz çok az gülerdiniz çok fazla ağlardınız yatakların üzerinde hayattan zevk almazdınız diyen Sözlendi nakrettikten sonra Ebuzer cemaatin içindedir. Leveditu en dikuntu şeceratan tuğdat keşke diyordu. Bu cümleleri rivayet ettikten sonra keşke diyordu. Bu cümleleri duyup rivayet eden bir bir mesul olmak yerine keşke biçilen, dövülen, kırılan bir ağaç olaydım. Ağaç olmak. Ağaç eğilir çünkü. Ağaç çürür çünkü. Ağaç dünyada ateşten nasibini alır çünkü. Sanki dünyadan ateş nasibini alsaydım der gibi Ebu Zer. Sevmek, sahabeyi sevmek, haddimize mi sevmek? Sahabeyle özdeş olmak haddimize mi? Kur'an demiş ki onlara, peygamberin etrafındakiler gölgesi olanlar. Gölge gibi olanlar. Peygamber'e söz konmasın diye söz konduranla Peygamber'e darbe gelmesin diye vücutları darbeleri siper edenler. Sahabi gibi olmak ne zor ne ağır. Denir ki şeytan önceleri insanlara görünürmüş. adamın biri demiş ki şeytana bana bir yol göster senin gibi olayım şeytan hayret etmiş garip görmüş herkes benden kaçar bu adam benim gibi olmak ister hayret kimse benden böyle bir şey duymadı istemedi şimdiye kadar adam der ki gönlüm öyle istiyor şeytanlaşmak istiyorum bana göster yolunu tabi o adam bugün olsaydı piyasada şeytanlaşan insanları görseydi şeytana gerek kalmazdı aslında bugün çıksa piyasada dolaşsa şeytana papucunu ters giydiren bir sürü adam görecek onlardan ders alabilirdi demek ki o günler şeytanlaşanlar daha azmış gönlüm öyle istiyor şeytan müşreledir Bak dedi, namazı aldırmayacaksın, yemin etmekten çekinmeyeceksin, doğru da yalan da olsa yemin et, yemin et. Ve anlattı, anlattı şeytanına, şeytanlaşmanın yollarını, cümlem yanlış konmasın, namaz kılmayan veya yemin eden şeytandır demiyoruz. Şeytan böyle bir yol gösterdi. Adam baktı şeytana, dedi ki vallahi, Allah'a yemin ediyorum ki bundan sonra namazı bırakmayacağım. Ve hiçbir zaman da yalan yemin etmeyeceğim. Ben seni aldattım mel'un der. Şeytan hayret eder. Der ki senden başka hiç kimse ile ile benden bir şey alamam. Ben de kendime söz veriyorum ki bundan sonra insan oğlana hiç akıl vermeyeceğim ve sevgililer sevgilisinin her birimizin uykusunu kaçırtacak sözü Hazreti Ubayi anlatıyor Resullahu duydum dedi ki. Dinin herhangi bir emrini dünya menfaati için yapan veya dünyayı dinine alet eden ahirette hiçbir mükafat olan. Ben kendine ama şu duayı yapıyorum. Siz de amin deyiniz. Allah'ım günün birinde şu dini nefsimizin adına, dünyamızın adına, menfaatimizin adına inanmadığım halde burada anlatacak olursam bir daha anlatmayı nasip etme bana Allah'ım. Anlattığım şeyi hayatıma en güzel şekilde takdik etmemi lütfet bana ya Rabbim. Böyle olduğum sürece anlattığım şeylerin, arz ettiğim şeylerin tesiri halket Allah'ım. Ebu Leys şöyle anlatıyordu. Namaz Allah'ın rızasına sebeptir. Kapıları açar. Melekler namazı sever. Bütün peygamberler namaz kılardı. Namazdan dolayı müminlerin yüreğinde marifet nuru, hakikati görebilme kabiliyeti olur. Duaları kabul olur, rızkı bereketlenir. İmanın temelidir o. Düşmana silahtır. Ahirette şefaatçidir, Mezarda ışıktır. Yalnız kaldığı anda, gurbette olduğu anda iki türlü gurbet var. Halkın içindedir gurbeti yaşarsınız. Gurbette gurbeti yaşarsınız. Ben halkın içindeki gurbeti kastediyorum. Ve mahşer aleminde o müthiş sıcağın altında bir gölgedir. Münker ile nekinin sorularına cevap tırnamaz. Karanlıklar için bir ışıktır. Cehennem ateşine siper, duvardır. Ve ameller ölçüldüğü an, terazide iyi amellerin ağır gelmesine sebeptir. Sıratın üzerinden hızlı geçirir cennetin anahtarı. Başka anahtara ihtiyaç var. Bütün bu sözler yetmiyor mu secdeye kapanman için gafil kardeşim? Yetmiyor. evde de kılın sevgililer sevgilisi cemaate çok gittiği için ona kadar cemaate giderdi bizde o kadar evde namaz kılıyoruz tam zıtını yapıyoruz bazen evin namaz sünnetleri evinde kılardı ki evde nurlansın namaza şahitlikiz doğru doğru doğru Evlerimiz bize şehadet edecek namaz konusunda lakin mescitler şehadet etmeyecek bize. Ne kadar az gidiyoruz cemaat edinil de mi? Ne kadar kafiniz? Sabah namazına kaçta kaçınız? Kaçta kaçınız daha doğrusu camiye koşabiliyoruz. Uykularımızı bölüp bırak hocam diyeceksiniz. Kaçta kaçınız uykumuzdan kalkıyoruz ki? Mısır'dayken tanıdığım delikanlar vardı. Büyük çoğunluğunun alnında nasır vardı. Secdeye giden yerde nasır vardı. Çok genç yaşlı olmalarına rağmen alınları nasır bağlamıştı. Haçta gömüşsünüzdür. Bir gün birine sormuştum. Çok secdeye erişten dolayı. Sanki alnınıza nasır belirsin diye istersiniz demiştim. Onlardan biri bana şöyle dedi. Allah secde işareti olan yeri yakmazmış. Onlar o hadisi öyle anlamışlar. Eyvallah. Siz gelin bütün vücudunuzu ateşe haram kılın. Gerçek bir mümin olarak. Allah'a kurbiyen sağlayarak. En güzeli severek. Bir gün nebiler serbereyin Ebû Hüreyre'yi gördü. Ebû Hureyre karnının üzerine eğilmiş, yatı vermişti. Gördü ona onu sevgililer sevgilisi. Karnın mı ağrıyor Ebû Hüreyra dedi. Evet ey Allah'ın Resulü deyince. Bunu iki manaya alınız. Karnın mı ağrıyor aç mısın? İki karnın mı ağrıyor, gerçek ağrı. İkisi de mümkündür. Ebike veca'a, ağrın mı var? Evet deyince, fahri kainat şöyle dedi. Kalk ve namaz, namazda şifa var, kapıları açar. Ve sevgililer sevgilisi bir gün rüyasında cenneti görmüştü. Cennet bazen arzulunurdu sevgililer sevgilisine. Daha doğrusu cennette olacak olan hayal Resulullah'a gösterilirdi. Bilal'i gördü orada. siyahı Bilal. Bilal'in Giydiği, terliğin, nalının sesini duyduğum. Sevgiler sevgili rüyasında, sabahleyin sordu Bilal'e. Senin dedi Bilal, Yaptın özel bir şey var mı ki? O amelinin sayesinde, cennette gördüm seni. Tıpkı dünyada benimle yürüdüğün gibi... Cennete de benimle yürüyordun Bilal. Bilal, putları kıran Bilal. Peygamberin cemaatinde onun mevzini olarak Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bağıran Bilal, sahabiye namazı hatırlatan Bilal. Peygamber mevzini olmak, bir ayrı şeref, ayrı şey çok farklı o. Peygamber cemaatına mevzini olmak, biz ayak, Ayaklarının bastı yerde toz olmak isterdik. Toz, toz. Ayağını bastı yerde eşik olmak. Peygamber'in ayağının altında eşik olabilmek. Mezzimmiş Bilal. Bilal şöyle dedi. Ben deley Allah'ın Resulü. Gece olsun, gündüz olsun, abdesin bozulunca hemen abdest alırım. Sonra aldığım abdesin hatırına kılabilsem, nafile namaz kılarım dedi. Bilal gibi olmak, bilalleşebilmek, Bilal'in rengi esmermiş. Kalbi beyazmış. Bizim yüzümüz beyaz, kalbimiz siyah. Ne büyük fark. Bilal. Bilal'i sevmek, terennüm etmek, sevmeyi sevmek, sevenlerin yolundan gitmek, sevenleri özlemek, bizimki bu sadece, sevenleri özlemek, o da iyidir. Hiç çoktan iyidir nefret etmekten maazallah. Peygamber ve sahabideden nefret etmek ya rob. Hangi meselesi var? Hangi mekanası var? Hangi kubbe taşır böyle bir fecaati? Kim taşır? Kim taşıyabilir peygamberden nefret etmeyi? Bazen görüyorum televizyon, radyo gibi yerlerden Resulullah'tan bahsederken istihzaî bahsedenlere. Acıyorum. Azabı görür gibi oluyorum bu acıyorum. Azabı görür gibi oluyorum bu acıyorum. Allah'ım diyorum. Dünyada da ahirette de beni bu adamdan uzakıyla Allah'ım diyorum. Uzakıyla Allah'ım. Evet. Bu duyguları söylemeye devam edeceğim. Şu dil döndükçe, yaşadıkça, bütün dünya bir araya gelse, Bu hakikatleri söyleyeceğim bütün dünya, bütün dünya. Ne ki dünya, ne ki alem, ne ki hayat. Ötesi var mı bunun? Mezardan ötesi var mı? Sabah namazını terk edenlere melekler derlermiş ki, Ey facir! Facir, Büyük günahları açıkça işleyen neredesin? Öğleyi terk edenlere derlermiş ki ey hasır, zarara uğrayan, ikindiği terk edenlere ey asi, isyankar, akşamı terk edenlere ey hakikati örten, Yasayı terk edene ey kaybeden, Allah'ın hakkını kaybeden, gitti gitti. Ben tabi bu cümleleri şöyle kabul ediyorum, acizene, sürekli terk edenler içindir. bu Sürekli terk edenler için, yoksa böyle yazu Beyhakî ve hakimin rivayeti. Sevgililer, sevgilisi şöyle diyordu. Kim vakti geçinceye kadar bekleyip de kılmazsa ve kazaya bırakırsa sonra onu kaza etse, böyle yapsa dahi cehennemde bir müddet yanacaktır. Azabını görecek yani. Orada Resulullah Resulü hukm diyor, miktara hukbetin, bir hukbe miktarınca. Sahabi soruyordu nedir o, 80 sene kadar. O sene Allah'ın katında Kur'an'ın ifadesiyle Allah'ın katındaki bir gün bizim bin günümüz gibidir, bin yılımız gibidir. Senede 360 gündür ve her günün kıyamet gününün ölçüsü dünya gününe göre bin yıldır. Yedinci cüz'ü açın Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti. Bir günün bin seneye tekabül etin görürsünüz. Kazayı kılsan dahi. Ya böyle işte. Allah beni affeder canım. Ya mecburur seni affetmeyin sanki. Belgelendin sanki affedileceğine dair. Kimden aldın belgeni? Kim dedi sana affedecek? Ya affetmesin. Hazreti Ali'nin dediği gibi ya olmazsa... ...o zaman nereye sığınacaksın... Hangi beldeye kaçacaksın? Mekan yok, yer yok. Bütün zemin sana ateş kusacak. Nereye? Nereye? Bin kez vaveyla edeceksin. Vaveyla. Heyhatlar diyeceksin. Bin kez. Dönebilsem şu dünyaya bir daha. Dönebilsem bak. Hiç sezenen kalkmayacağım. Dönebilsem rukuda, kıyanda hep duracağım diyeceksin. Diyecekler ki... ''Heyhat geçti gitti, heyhat geçti gitti, şu alem ibadet alemi değil.'' diyecekler sana. ''Ne kadar yalvaracaksın, yeniden dönebilsen ibadete sarılacaksın.'' diye. ''Heyhat geçti gitti.'' diyecekler, bu mekan hesap mekanı. Dönüş yok, kaçış yok, çıkış yok, mahkemesi yok, dönüşü yok. Kim Allah'a hesap soracak? Deyyen ola da kim? Kimle hesap soracak? Ve Semerkand'e öyle diyor ebul Leys kim bilerek bir vakit dahi bir bir bir sadece bir vakit namazını dahi farkında olarak ve kasten geçirmiş olsa onun adı Cehennem'in kapısına yazılacaktır. Adınızı Cehennem'e mi yazdıracaksınız? Cehennem'in kütüğüne ad mı yazdıracaksınız? Bu kadar mı düştünüz? Bu kadar mı gafilsiniz? Ebu Zerr'in yanında olmak, Bilal'in yanı başında olmak, Ömer'e sarılmak, Ali'nin gölgesinden geçmek varken cehennemin kütüğüne geçmek, sigirliğine geçmek. Akıl kar mı söyler misiniz bana? Akıl insan işimi söyler misiniz bana? ''Sevgiler sevgilisi o gül nebi gül zamandan rahmet kokan o mevsimden haykırıyordu. Bizden hiç kimse şakiyi bırakma Allah'ım, mahrum bırakma Allah'ım.'' Öyle diyordu. Sahabi bakıyordu sevgiler sevgilisine. ''Biz bakmayı ne kadar özlemişiz beğer, görmeyi ne kadar özlemişiz. Uzaktan dahi olsa gölgesine bakmayı, gölgesini görmeyi rüyada dahi olsa... Peygamberimdir diyen Peygamberimim diyen O zatın sesini duymayı ne kadar üzülmüşsüz Meğer Meğer Sahabi dedi ki Kimdir şakıya Resulallah Allah ve Resulü Daha iyi bilir diyorlardı Mahrum diyordu Şakıyı yolu aşan Yolu şaşan yolu geçen Namazı kılmayandır Diyordu o diniyle irtibatını kesiyor yavaş yavaş, ilmik ilmik. Ve sonra mahzun nebi üzgün üzgün ifade buyuruyordu, teessür duyuyordu, gelecek ümmetlerin namına, ilerde hata yapacakların namına şöyle diyordu, sebepsiz ve özürsüz şekilde, namaz kılmayanın ahiret gününde, kıyamet aleminde Allah Azze ve Celle yüzüne bakmayacak. Bakılmamak yüzüne. Birini çok seviyorsunuz, yanına gidiyorsunuz, iltifat etmiyor size. Bakmıyor, yüzünüze bile bakmıyor. Ne kadar kırılıyorsunuz değil mi? Gece uykunuz kaçıyor, neden bakmadı bana diye. Bir de Allah bakmayacak size. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar ağır biliyor musunuz? Ne kadar sakil, biliyor musunuz? Allah bakmayacak, tenezzül buyurmayacak, iltifat buyurmayacak. Ne kadar ağır, ne kadar zor, biliyor musunuz? Değer mi namazsızlık bütün bunlara, değer mi? Çok mu zor ki namaz, çok mu zor ki? Ve denir ki on, on kesim insan vardır, on tip insan. Onlara mahşerde azap edilecek, bir de namaz Elleri kolları bağlanacak, melekler suratına değecekler. Suratına sırtına değecek, vuracaklar. Cennet diyecek ki senin benimle hiç ilgin yok. Ne sen benim içinsin, ne ben senin için. İki ayrı vadideyiz. Ve cehennem seslenecek, gel bana dur gel. Ben senin içinim, sen benim içinisin. Ve i̇bn Hacer anlatıyor. Zevacir, günahtan çekinmek için, günahtan çekmek için yazan, yazdı bir kitap, Zevacir. Bir mezar ölmüştü biri diyor i̇bn Hacer. Sonra mezarını kazdılar. Bir vesileyle mezarın içerisinde bir çuval gördüler. İçi ateş doluydu. Orada mezarda yatanın halini sonra sordular. Dediler ki namazında serkeşti. İhmal eder. Ve hakimin rivayeti, abdesti olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın da İslam'da yeri yoktur. Yine o cümleyi şöyle anlayalım. Özellikle abdetsiz cenaze namazı olur vesair. O saçmalıkları ifade edenlere bir gönderme bu. Diğer taraftan da namazı öyle önemseyin. Namazı sürekli kılmazsanız, terk ederseniz, dininizle olan irtibatı zayıflatırsınız. Bu hadisi öyle anlamak gerek. Evet, içimizde bir kısmımız. Din adına konuşuruz. Ahkam keseriz. Kimseye bırakmayız. Ben göğsüm, iman dolu deriz. Lakin namaz vakti secdeye kapılmayız, kapanmayız. Bu ne biçim Müslümanlık? İslam'ı anlatırsın, dini anlatırsın, namaz kılmaz. Olmaz böyle şey. Yaşayacaksın kardeşim. Geçmişinle öğren, dininle öğren kardeşim namazı kılacaksın. Şu dava o kadar ağır ki anlatırken yaşamazsan hiç anlatma, hiç, hiç, hiç, hiç konuşma. vebale ağırdır çok ağırdır şaka kabul etmez bu iş Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma gözlerine perde inmişti İşte katarak diyoruz ya onun gibi bir şey bir doktor dedi ki ona tabip Birkaç gün namazı terk etmen gerek. Eğilmeyeceksin veya işte imayla kalacaksın. Seni telavi ederim. Gözünün ama olmasını kabul etti ama bu teklifi kabul etmedi. Hayır beni kabul etmiyor. Ben Resulullah'tan işittim. Namaz kılmayan Allah'ın huzurunda gazaba uğrayacak. Halbuki o mazeret esnasında ifade ettiğim şeyi Hazreti Abdullah bin Abbas, de benim dedemden de bin kız fazla bilirdi. Bugün üstazız diyen herkesi bin defa okuturdu, Abdullah bin Abbas bu işi iyi bilirdi. Fakihtir, muhaddistır, kabul etmiyorum diyordu. Hangi şeyin zaruretleri mübah ettiğini Zaruretlerinin hangi şeyi mübah ettiğini iyi Kimse Abdullah bin Abbas'a ders vermeye kalkışmasın. bu Abdullah bin Abbas. Ya hayır diyordu. Ve kör olmayı kabul ediyordu. Selam olsun gözü görmedik görenlere. Selam olsun gözüne görmese kalbiyle müşahede edenlere. Selam olsun selam selam bin kez selam. Ve veh Tasavvufa ilgi duyanlara Tasavvufun o muhteşem Dairesinden Haz alanlara duyulur Büyük mutasavvuf Süfyan-ı Sevri Hem mutasavvuf Hem hadis hem fakih Bir gün cezbe haline girdi Ben onu şöyle istifade edeyim İstikrak haline girdi Büyük mutasavvıfların o halleri olur bazen. İstihrak hali kendini kaybeder. Çok acayip bir haldir o. Şeh vardı. Ha ben de Şeh Muhyettin. burada. Ben onu görmedim gerçi. Mısır'da olduğum yıllar dostlarım tanışmışlar. Sonra vefat etmişti. Vefatından sonra onunla ilgili bir yazı yazmıştım. O zamanlarda dergilerde yayınlanmıştı. Ha ben de kabrinde diye. Sonra mezana gittim. Onun bir video çekimi vardı. Bir ziyaret sırasında çekilmiş. Doğrusu onun rızasına rağmen yapılmış bir şey. Oradan seyritmiştim onu sonra. Oradaki bir Sohbetini dinlemiştim. Garip bir hali vardı tabii. Sürekli istigrak hali sanki. Cemaatin içinde cemaatin içinde değildir. Başları bakışları hep yerdedir. Kaldırmaz, dalgındır. Kendinde değildir, kendindedir. Yaşamıyor yaşıyor ama. Tarifi zordur istigrak halinin. Başka bir zatı tanımıştım. Hadisle meşgul olurken o istifak hale giren. Ne konuşsak ki? Ne anlatsak ki? Hayal hepsi. Bir selam gibi. Selam gibi. Selam gibi. Geçti gitti. Bizim gibilere teselli kaldı. Teselli uzaktan Eyvahlar çekip teselli olmak Uzaktan uzaktan. Ulaşamayan bir insanın, her şeyini kaybeden bir insanın, iflas etmiş olan bir insanın, tesellisi uzaktan hayal gibi bakıp duran, hayal gibi, sunu üzerindeki yazı gibi silindi gitti, kayboldu gitti. Sadece özlüyoruz, özleyebiliyoruz sadece. Sadece. Kelimeler ve cümlelerde kar boş özlemek yetiyor mu sanki sadece özlemek bin kez hayatı yaşamak onlar gibi olamadığı için yüz bin kez hayatı yaşamak sadece o kadar istirakı yaşayanların mezarında. Siz de bir şeyler hissedersiniz. Mezarların başında heybet hissedersiniz. Korku hissedersiniz. Titlersiniz. Rüzgar yoktur. Saçlarınız dalgalanır. Ağustos'un ortasında kalbiniz üşür. Kabrin başında sükunet vardır. Revnaklar var. Ayrı bir alem. Ayrı bir alemdir o. Hissetmek... Süfyan-ı Sevri istiklaka düşüyordu. Yedi gün eve kapanıyordu. Ne yemek yiyordu, ne içiyordu, ne de uyuyordu. Üstad perişandı. Zahiren perişandı. Üstadına soruyorlardı. Diyorlardı ki, Süfyan yeni gündür istiklak halinde. Kendinde değil Ne uyuyor, ne yemek, ne su içiyor. Kendinde değil. İlk sorusu şuydu ustadının Namazın farkında mı değil mi? Dediler ki, namaz vakitlerinde kendine geliyor. Namaz vakitlerini sürekli düzenli kılıyor. Hamdolsun dedi. Hamdolsun. Allah'a hamdolsun ki şeytan... Onun üzerine musallat olamadı dedi. Ne kadar muhteşem dersler bu kelimeler. Süfyan gibi, Süfyan-ı sevri gibi bir zatın üstadı namazı kılıyor mu diye soruyordu. Evet, elhamdülillah. O halde dahi namazı kılıyor, kendindedir yani. Elhamdülillah diyor. Şeytan ona musallat olamadı. Bir anlamı şudur. Şeytan sana da musallat olabilir Süfyan. Kendine bak. İstirak halinde oluşun dahi şeytanı senden uzak tutmaz.